Merhaba, bugün size ülke genelinde kişisel çıkarlar ve toplumsal çıkarlar arasındaki mücadeleyi ortaya koyan ve hukuk mücadelelerine dair haberler vereceğiz. Ankara Macunköy'de devlet tiyatroları İrfan Şahinbaş atölye sahnesinin bulunduğu alandaki ağaçlar 6 Nisan pazar gecesi saat 3'te başlayıp sabahın erken saatlerine kadar kesilerek büyük bir alan açıldı. Kurumun yemekhanesine kadar girildi, devlet tiyatroları genel müdürü Mustafa Kurt ve genel müdür yardımcısı tüm gece olayı yakından izlediler. Umut Erdem'in hürriyette yer alan haberine göre İrfan Şahin Baş Atölyesi'nin bulunduğu köyündeki tesiste yer alan 40'a yakın ağaç Mart ayı başlarında yine gece yarısı kesilmişti. Tiyatrocular hukuksuz bir şekilde yapıldığı öne sürdükleri kesim işlemi için polis çağırdıklarını ancak emniyetin ilgilenmediğini iddia etmişti. Arazinin 4250 metrekare kısmının milli emlak tarafından bir firmaya satılmasının ardından özel şirketin sınırlarına kadar dayandığını savunan tiyatrocular araziyi alan firmanın Açılan davaya rağmen inşaata başladığını ve ağaçları kestiğini açıklamışlardı. İrfan Şahinbaş, atölye sahnesinin de içinde bulunduğu arazinin 60 yıldır devlet tiyatroları bünyesinde olduğunu altını çizen tiyatro sanatçıları, yapılan uygulamayı hukuksuzluk olarak nitelendirirken ağaç kesimini ise katliam olarak adlandırmışlardı. Change.org kampanya platformunda da bu konuda bir imza kampanyası başlatılmış, alandaki ağaç kesimlerinin durdurulmasını isteyen kampanya 3500 imzaya ulaşmış bile. Kampanya Change.org adresinden erişilebiliyor. İmar usulsüzlükleri ve arazi satışları Boğaz'a da sıçradı. Tarabya sırtlarında yer alan ve imarda çamlık olarak geçen 20 bin metrekarelik arazi 12 milyon 150 bin dolara İller Bankası'na satıldı. Ekolojik değerlendirme raporu hazırlatıldı. Rapor doğrultusunda arsanın sit alanı statüsü kaldırıldı. Cumhuriyet'ten Fırat Bozok'un haberine göre İstanbul Sarıyer'deki Tarabya mahallesinde yer alan 22.954 metrekare yüz ölçümlü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan orman vasıflı Arsa'nın büyük bölümü İller Bankası Yönetim Kurulu'nun kararıyla 12.150.000 dolar karşılığında satın alındı. İller Bankası tarafından satın alınan Arsa'nın ekspertiz raporunda Arsa'nın mevcut imar planına göre imar durumunun tarla ve çamlık olduğu 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu İmar planına tabi olduğu ve birinci derecede doğal sit alanı olarak belirlenmiş olduğu belirtildi. İller Bankası tarafından Boğaz içinde yer alan arazinin kullanabilmesi için birinci derecede doğal sit alanı statüsünün kaldırılması çalışmalarına başlandı. Bunun için ekolojik temelli bilimsel araştırma raporunun hazırlanması amacıyla AX planlama mühendislik limite şirketi ile 27... Şubat 2013 tarihinde sözleşme imzalandı. Bu çalışma için firmaya 42.800 lira ödendi. Sözleşme gereği AX firması raporu hazırlayıp tarihinde İller Bankası'na teslim etti. Ancak AX firması tarafından hazırlanan raporunun korunan alanların tespit, tescil ve onayına ilişkin usul ve esaslara dair yönetmeli hükümlerine aykırı olduğu ortaya çıktı. Yönetmeliğe göre ekolojik temelli bilimsel araştırma raporu hazırlanabilmesi için biyolojik çeşitlilik hidroloji, hidrojeoloji başta olmak üzere Her açıdan arazi durumunun en az 4 ardışık mevsimde bir yıl boyunca araştırılması, araştırma sonuçlarına göre en az ardışık 4 mevsimi kapsayan ekolojik temelli bilimsel araştırma raporunun hazırlanması gerekiyordu. Hazırlanan bu geçersiz rapor üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul 4 numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu'nun Tarabya arazilerinin birinci derecede doğa asit alanının statüsünü değiştirdiği ve nihai kararını alınmak üzere Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'ne gönderildiği ortaya çıktı. Bakalım bu tabiat varlığı başka bir rant projesine kurban edilecek mi? Yoksa buna karşı çıkan halkın sesi mi dinlenecek? Sonuçta boğaz içinde kalan son yeşil alanlardan bir tanesinden bahsediyoruz burada. Ömer Erbil'in radikalde yer alan haberine göre Gökçeada'da eski Bademli köyündeki Masi otelin sit alanında kaldığı kesinleşmiş oldu. Çanakkale İdare Mahkemesi'nin bu yöndeki kararını Danıştay'da onayınca Masi Oteli'ye yıkım yolu göründü. İmar plan tadilatlarının üst ölçekli planlara ve 3194 sayılı İmar kanununa aykırılığı tespit edilen otel için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzmanları da yıkım istemişti. Diğer yandan otelin yapılmasına onay veren ve mahkeme kararlarını uygulamayan önceki belediye başkanı Yücel Atalay da seçimi kaybetti. Radikal 11 Ekim 2012 tarihinde Gökçeada'ya kıydılar başlığı ile eski Bademli köyünde 5 katlı bir binanın İmar yasalarına aykırı olarak yükseldiğini duyurmuştu. Gökçeada Gönülleri Derneği otelin durdurulması için hem dava açmış hem de belediyeye defalarca inşaatın durdurulması için başvurmuştu. İmar planlarına uymayan üst ölçekli mevzi imar planlarıyla uyuşmayan bu durumu mahkeme kararları kararlarıyla tescillenen Masi Otel için şimdi sit alında kaldığı mahkeme kararıyla böylece kesinleşmiş oldu. Dernek yöneticileri kararı sevinçle karşılarken son yerel seçimlerde otele destek veren belediye başkanı Yücel Atalay'ın seçimi kaybettiğini ve yeni başkanında otelin hukuksuz yükselişinden rahatsız olduğunu bildiklerini söylediler kendileri. Ayrıca inşaat ruhsatının iptaliyle açılan davada devam ediyor. Dernek yöneticileri yıkım için artık gün saydıklarını belirttiler. Gönül ister ki artık doğayı ve doğayı korumak için bir mücadele verilmesin. Tam tersine doğayı olduğu gibi Herkes saklamak için çaba göstersin. Yeşil ve barış dolu bir gezegen direkleriyle esen kalın.